Üç salavat-ı şerife Qalem <gülüyor> <gülüyor> ennehu la ilahe illallah Sulh Hakul Mubin Muhammedu Salallahu Taala Alehi Ve Allahu Ve Ekber لا إله إلا الله و الله أكبر الله أكبر و الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أَعُوذُ بِعَبْدِ الْخَلَقِ مِنْ شَرْرِ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرْرِ emin <im> şerr hasedin ila hased Allahu ekber la ilahe illallah Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah Bismillahirrahmanirrahim Kul hu Rabbun nas meleki nas ilahun nas Minşeril ve svasil kan nas, eldey ve svisufi sudur insanlil günneti ben Allah ekel, la ilahe illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil r-Rahim. Rabbi al rahmani rahim Malik yasmin. İyak ve İyak en sa'een. İhdin al-sirat al-mustaqimah sirat al-azina aleyhim alehin. Gayr al rahmani rahim ذلك التتاب لا ريب فيه فلا للمتقين الذين يؤمنون بالغلب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ''Ulâike alâhüdem min Rabbihim ve ulâikehimül müflihûn'' Sadakallâhu'l-azîm âlin subhâne rabbiyel a'bîl-i'l-i'l-vehhâd Elhamdülillâhi hakkâ ve salâtü ve selâmü ala seyyidina Muhammedun ve âlihü ve sahbihî ve men tebi'ahû bi ihsanin ecmaîn ''Emma ba'tıfe ya rabbena ya rabbena ya okunmuş olan 17 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i ve çekilmiş olan 4444 adet fikrahat tevhidi'den 4 tanesini dört telafi tevhidi ve bir Kur'an'ın birim hatmini daha ve 42 adet Taha Suresi'ni ve 70 adet Yasin Suresi'ni kardeşlerimizin yapmış oldukları bu hatimleri, zikirleri, salatü selamları, Süver-i Kur'aniye'yi, bizim yaptığımız hatma ı hacegânımızı, ve i tehlil tehlilatımızı, ibadet ve taatlerimizi Ya Rabbi, yolculuğuna kereminde ahsen ve etem olarak makul eyle. Şu ibadetlerimizi senin sevdiğini kazanmamıza, rızanına ermemize, rahmetine kavuşmamıza, lütfuna nail olmamıza vesile eyle. Hasıl olan üçüru mesubatı evvelen ve hasleten Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhi Esselavat ve Ekmelut Tayyibat ve Teslimat Hazretlerinin ruhlarına hediye eledik. Amin. Peygamber Efendimiz'in sevgisine, iltifatına, teveccühüne, şefaatine, rızasına cümlemizi nail eyle. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bizi ahirette komşu eyle. Amin. Ya Rabbi Peygamber Efendimiz'in mübarek âlinin, ashabının, efbaının ahbabının ruhlarına ve sair enbiyâ ve mürselînin salavatullah ve selamuhu aleyhim ecmâin ve cümlesinin alü ashabu efalarının etbalarının, ahvaplarının ve haseten irşat makamında hizmet gören Sadat ve Meşayi Turku Aliye'mizin, Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza'dan hocamız, Şeyhimiz Muhammed Zahili Bursa'lıya kadar Turku Aliye'lerimiz silsilelerinden güzel anı eylemiş olan üstadlarımızın, şeyhlerimizin, pirlerimizin, mürşitlerimizin, ve onlara tabi olan halifelerinin, müritlerinin, tarikat kardeşlerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediyeledik ederek vasıl eyledik. Bu hatimleri kardeşlerimiz, umumiyetle Başbağlar köyünde şehit olan kardeşlerimiz ve Ali Taş kardeşimiz için okumuşlar. Hem onların hem de diğer hatimleri kimler, kimleri murad ederek okumuşlarsa, o ettikleri kişilerin ruhlarına da vasıl eyle yarabbim. Şu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, başta Fatih Sultan Muhammed Han olmak üzere Günnes'in ruhlarına da hediye eledik, vasıl eyle yarabbim. selâteyn ve İslam'a hizmet eylemiş olan ümera ve yüzerânın ruhlarına da hediyeleri eledik, vasıl eyle Yarabildi. Beldemizin medarı iftiharı Yuşa Aleyhisselam'ın, Ebu Eyyub el Ensari Hazretlerinin ve sahib sahabe-i kiramın ve tabi'inin ve Allah'ın ruhlarına ve hasreten Hayratu hasenat sahiplerinin, şu camiyi bina etmiş olan İskender Paşa'nın ve bu camiyi tamir ve teclik ve tevsi eylemiş olanların ve burada ibadet etmiş olanların ve bu camiden vazifeli olarak güzaran eylemiş olanların, ve bu camiye gelip, şu vaazımızı dinleyen siz kardeşlerimizin de ahirete geçmiş olan bütün sevdiklerinin ve geçmişlerinin, annelerinin, babalarının, dedelerinin, ninelerinin, ecdadü ceddatı müslümini müslümatının, ahbabı yaranının, kardeşlerinin, dostlarının, arkadaşlarının ruhlarına ayrı ayrı da hediye eyleyip onlara da vasıl eyleyip. Sayın müminin müminat ve müslümini müslümat kardeşlerimizin de ruhlarına, İkram ile Ya Rabbi. Kümnesinin ruhlarını şad eyle. kabirlerinin pür nur eyle. Nurlarını ve sürurlarını ziyade eyle. Makamlarını daha yüksek eyle. Seyyatlarını hasenata teddil eyle. Kabir istirahatlarını yevmen feyevmen mücdad eyle. Bizlere de tevfikını refik eyle. Ömrümüzü rızana uygun amali i hayrat-ı hasenat ile geçirmeye. Bizleri muvaffat eyle. İbadet ve taatinin ve rızanın yolundan bizleri ayırmaya Ya Rabbi. Tevfikini bizlere refik eyle Peygamber Efendimizin sünnet-i semniyesine sarılıp onu ihya eyleyip şehit sevapları kazanmayı nasip eyle bizlere Ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine bizlere nâil eyleyelim. Yani. Kur'an-ı Kerim'in yolunda yürümeyi, Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uymayı, Kur'an-ı Kerim'in şefaatini kazanmayı bizlere nasip eyleyelim. Yani. Kur'an-ı Kerim'in şefaatiyle, bereketiyle, Peygamber Efendimiz'in şefaatiyle hesap görmeden, aş-ı gölgesinde gölgelenip, bir gayr-ı sevki ve ikabin ve hisab, Sıratı yıldırım gibi geçip fırdevs alaya dahil olan kullarından eyle ya Rabbi. Habibi edibine komşu eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizi, dostlarımızı mümini kamil eyle ya Rabbi. Nesillerimizi bozma ya Rabbi. İmandan sonra küfre düşürme ya Rabbi. Senin yolunda daim zikrinde kaim eyle ya Rabbi. Beldelerimizi düşmanlara çiğnetme ya Rabbi. İslam'ı Hakim olduğu diyarlara tekrar Müslümanları sahip eyle yarabbim. İslam'ı hakim eyle yarabbim. Ezanların susturulduğu, camilerin yıkıldığı, bombalandığı yerlere tekrar İslam'ı yayıp camiler yapmayı, minareler yapmayı, ezanlar okumayı, ahadisli Müslüman etmeyi, şu Müslümanlarla uğraşan kafirlerin çocuklarını tarafımızdan Müslüman olmasını nasip eyle Ya Rabbi. Bu zalimlerin, katillerin, kafirlerin mallarını diğerlerinin Müslümanlara ganimet İhsan ile. Ya Rabbi'l Rabbi alemin aramızdaki kırgınlıkları, dargınlıkları, ayrılıkları, istirafları, tesbikaları idare ile. Müslümanları birbirleriyle barıştır Ya Rabbi. birbirleriyle cem ve tehdit eyle Ya Rabbi. Kafirlerin karşısında Birlik ve berallik, beraberlik içinde çalışmaya muvaffak eyle yarabbim, senin yolunda daim zikrinde kaim eyle yarabbim, huzuruna sevdiğin, razı olun bir kul olarak yüze anlı açık gelmemizi nasip eyle yarabbim, dualarımızı lütfun ve kerimine kabul eyle yarar. Kur'an-ı Kerim hatimleri hürmetine kabul eyle yarabbim. Habib-i Edid'in hürmetine, ona geçirilen salatu selamlar hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Şu başbağalar köyündeki şehit olan kardeşlerimizin makamlarını yüksek eyle ya Rabbi. O gibi felaketleri Müslüman kardeşlerimize bir daha gösterme ya Rabbi. Müslümanları tedbirli eyle ya Rabbi. Her yerde ve her zaman Müslümanları kafirlere karşı mansur ve müeyyet ve muzaffer ve galip eyle ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarla cümlenizi nail eyle. İhmiyanın ve ailetin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü şerlerinden cümlemizi mahfuz eyle ya Rabbi. Subhane Rabbike, Rabbil İzzet'e amma yassifun ve selamun alel mürselin ve elhamdülillahi Rabbil alamin Fatiha. Ders almak isteyen kardeşlerimizin kağıtları çok. Onlara dersi, efendim... Hemen tarif ediverelim. Gidecekleri yerlere geç kalmasınlar. Dersler, yani tarikata girmiş olan bir kimsenin dersini yenilemesi diye bir şey yoktur. O ders nedir? Fakat dersini değiştirmek diye bir şey vardır. Onu yenilemek diye anlamıştır. Yani zikrinde değişiklik olabilir. O yapılabilir. Efendim birisi diyor ki sizi rüyamda görüyorum. Sizi seviyorum. Fakat Efendim size intisap edebilir miyim? Edebilir. Zaten sevgi bir çinçik intisaptır. Bir de böyle arzu olunca bizim de başımızın üstüne hay hay kabul ediyoruz. Bir kardeşimiz bizi efendim video bantından görmüş birkaç kişi efendim o tariflere göre bizim şeyimizi yapmaya başlamışlar. Onları da kabul ediyoruz. Onlara bildirin. Buradaki kardeşlerimize de şimdi tarifi yapı verelim. Ee, kısaca. Ondan sonra soruların cevabına geçiyor. <gülüyor> Beraberce tevbe etmemiz lazım bu iş için. Evvela bütün günahlarımızın, hatalarımızın Rabbimiz tarafından attığı için diyelim. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Estagfirullah estagfirullahal azim al kerim allazi la ilaha illahu el hayy el kayyum ve etûbe ileyhi ve es'elü bit tevbe tevbe ve el hidayete lena innehu huve et tevvabur rahim sevse abden zalimin bi nasbihi ilayni tulne fi mel tanza hayatam vel ansura allahumma ente rabbi la ilaha illa ente halaktene ve ina abdüke ve ina ve vaadıke mestaatır, euzbükte minşer maatatır. Ebu ulke bini ametke aleyy ve ebu u kizem bi faulilis, ve innu la yaftir zinuza illa anta. Yarabbi, habibi şu, Seyyid istifal duası dua ettik, biz akıma okretelim. bağışla. Bundan sonraki ömrümüzde haramlara, günahlara bulaşmadan yaşamamızı nasip nasip eyle. allah Teala Hazretleri tevbe edenleri sever. Onun için tarikata girerken önce tevbe ediliyor. Tarikatın girişinin şartı ve ilk adımı tevbe etmektir. Allah tevbelerimizi kabul eylesin. Geçmiş günahlarımızı, günahlarımızı affeylesin. Bundan sonraki ömrümüzü hayırlı geçirmeyi nasip eylesin. Üzerinizde kulaklar varsa onları ödeyeceksiniz. Kulaklık kalmayacak. Namaz oruç borcu varsa onlar da ödemeye başlayacaksınız. Borcunuzda, ibadet borcunuzda kalmasın diye gayret edeceksiniz. Her gün adresi gezeceksiniz. Her zaman günün sabahından akşamına kadar daima abdestli olacaksınız. Çünkü o zaman insanın sevabı, hayırı, bereketi çok olur. En önemlisi şeytan yanına sokulamaz. Aldatamaz, azdıramaz, kandıramaz. O bakımdan abdeste gezmek gelmiş için önemli bir adet oluyor. Bu adeti siz de Her gün zikir vazifelerinizi yapacaksınız. Gelmişlik, karikat fikirlerini. Bunu istediğiniz saatinde yapabilirsiniz gününüzün. Nasıl yapacaksınız? Sakin, temiz, tenha bir yerde kıbleye oturursanız kıbleye dönük olarak evvela 25 defa estağfurullah çekeceksiniz tevbe edeceksiniz. Sonra bir Fatiha, üç kulü Allah okuyacaksınız. Bu surelerin sevabını Peygamber Efendimiz'e ve Peygamber Efendimiz'den bize kadar gelmiş geçmiş pirlerimizin, şeyhlerimizin ruhlarına hediye edip o mübareklerin manevi yardımlarını, himmet ve teveccühlerini talep edeceksiniz. Sonra gözünüz kapalı, rabıtayı mevk yapacaksınız. Bir. Rabıtayı mürşüt yapacaksınız. İki. Rabıtayı salp yapacaksınız. Üç. Bunları açıklayacağım. Davut emek yapmak edemez, ölümü ve ölümden sonraki halleri gözünün önünden geçip geçirip, hatırlamak demek. Şöyle nasıl öleceğinizde, nasıl yıkanacağınızı, kefenleneceğinizi, namazınızı nasıl kılacaklar, sizi sonra nasıl götürecekler, nasıl gömecekler, gidince nasıl melekler yanınızda gelip size sor, sorgu sual edecek, nasıl onlara cevap verince kadiriniz genişleyecek, cennet parçası olacak, nasıl kıyamet kopunca kabirden kalkıp, mahşer yerine gideceksiniz, mahkeme kübra nasıl olacak, Cennet, cehennem, sırat, terazi, mizan... Bunları düşüneceksiniz, nasıl sevinen sevine cennetlikler, cennete gidip fahiyar oluyorlar. Cehennemlikler, cehennemde nasıl cayır, cayır yanıyorlar. Bunları göz önüne getireceksiniz, rabıta yaptığınız zaman. Nefsinize diyeceksiniz ki, bak, ey nefsim, ölüm haktır, sen de öleceksin. Kimse bu dünyada basi değil, herkes ölecek. Ölmeden evvel aklını baştan topla, cenneti kazanmak için gayrete gel, Cehenneme düşmemek, cehenneme düşmekten kurtulmak için sevaplı işlere yönel günahlardan kesil diye nefsinizi de nasihat edeceksiniz. İşte insanın böyle ölümün ve arkasındaki olayların tefekküründe feyzi çok olur. Kalbinin pası gider. Efendim şevki artar. ibadete taate, gafletten uyanır. Sevabı da çok olur. Onun için zikre oturduğunuz zaman evvela Rabıkayı Nefs dediğiniz bu ölüm düşünme işini, ölümden sonrasında hatırlama işini yapacaksınız. Bu bir tarikat vazifesi. İkincisi, mürşidi düşünmektir. Bizi karşınızda göz önüne geçirin, zikri beraber yapıyoruz diye. Hocalarımızla beraber oturduğumuzu düşünün. Mehmet Said hocamız, halidi i Bağdadi hocamız, siz de karşınızdasınız. Gönlünüzü gönlünüze bağlayıp gezecek falan feyid-i ilahiye olursunuz. İnsan böyle, i̇nsan böyle şey yapınca, ile rabıta yapınca maneviyat aleminden onunla irtibat kurduğu zaman oradan kendisine çok teyizler gelir efendim seyir-i ilerlemesi hızlı olur sonunda e, fenafişşeh makamı derler bir hale erişir ondan sonra da fenafirresul makamı fenafillah fakabillah makamları vardır yani bunun için söylüyorum işte onları yaparsanız e, o zaman Bunlar olacak diye bu rabıta imürşidir. Onun için yapıldığını anlatmak için söylüyorum. Rabıta imürşid aslında tabii bir sevgi ve saygı ve muhabbet ve bağlılığın semeret şeyi oluyor, sonucu oluyor. Asıl olan da o sevmeden, bağlanmadan, saygı duymadan, efendim, itaat etmeden tabii lafta kalmış olur. Onun için bu rabıta imürşidini de güzelce yaparsınız, feyziniz. Ne kadar güzel yaparsanız o kadar çok olur. Üçüncüsü de rabıte-i kalptir. Başınızı kalbimize doğru çevirip kalbinizden gönlünüzü düşüneceksiniz. Gönül alemi, iç aleminizi yani. O alemde Allah'ın huzurda olduğunuzu düşüneceksiniz ki koynunuzu mülkü diyeceksiniz ki bir. sen bana şah damarımdan bile daha yakınsın. Her yerde hazır ve nazırsın. Beni bilirsin, görüyorsun, duyuyorsun. ''Sen senin kulunum, sana güzel kulluk etmek istiyorum, bana yardım ile, tevhidini refik eyle, beni de seni zikreden, sana şükreden kullarına neyle yarattı?'' diye dua edersiniz. Bu da rabıtayı kalptir. Ya da Allah'ın huzurda olduğunu hatırladığı için kendisini, bunu hatırlattığı için rabıtayı huzurda derler. Yani Allah'ın huzurundasınız, ilk onun huzurunda yapıyorsun diye düşünmüş oluyorsun. Ölümü düşündükten sonra, mürşidini düşündükten sonra, Allah'ın huzurunda olduğunu gördüğü düşündükten sonra, yani rabıtayı, rabıta mürşidi, rabıtayı, kalbi yaptıktan sonra zikâ başlarsınız. Evvela yüz defa estağfurullah şekil, sonra yüz defa la ilahe illallah, sonra bin defa Allah Allah, sonra yüz defa salavatı şerife, sonra yüz defa da guluvallahu ahad olmak üzere beş çeşit başlangıç derslerine başlayın, bunları yapın. Allah Allah derken her yüz defasında bir durup ilahi, ente maksuli ve denilir. Bu sözü de öğrenin. Ya Rabbi, maksudum sensin, ben senin rızanı kazanmak istiyorum demiş oluyor insan. Zikirden sonra artık el açıp dua edersiniz. Kendinize, geçmişlerinize, yakınlarınıza, dünyanıza, ahiretinize, ne muradınız, hacetiniz varsa onları istersiniz. Biz de hocamız olarak duadan unutmayın. İnsanın Kendisinden başkalarına da dua etmesi sevaptır. Hemen sevap etmesi, dua etmesi daha uygun olur. allah Teala Hazretleri ibadetlerinizi kabul eylesin. Tabi zikir, namazın, dervişliğin önemli bir faaliyetidir. Zikir ve çok sevaptadır. Demin hadisi şerifte geçti. Kul Allah'ı zikretti mi? Allah da kulu zikreder. Çok şerefli, büyük bir şeref. Allah sizi zikrediyor. Bu çok önemli bir şeydir. Çok hayırların açılmasına sebeptir zikir vaziflerinizi yapacaksınız. Ayrıca birin zikri kalbi vardır. Onu da tarif edeyim. Beni dinleyin. Hem zikir terkir edeyim size. La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Şimdi buyurun sizler de cehren, aşikare böyle söyleyin. Allah şahid olsun. Buyurun. La... La... Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Şimdi ağzınızı kapatın, gözünüzü yumun, içinizden Allah demek demeyi devam ettirin, sessiz olarak. Allah mübarek etsin. İşte böyle sessiz içinden Allah demek bizim tarikatımızda buna zikri kalbi derler. Kalbinden geçiriyor. içinden Allah diyor. Bunun sevabı çok yüksektir. 4 milyon 900 bin'dir bunun kat sayısı. Yani o kadar çok demiş gibi sevap verir Allah bir giyişe. Onun için bu zikri kalbimize yerleştirin. Kalbiniz daima Allah'ın zikriyle meşgul olsun. Yolda, işte, ticarette, gecede, de daima siz eliniz işleyken kalbiniz Allah'la meşgul ve zikirle daim olsun. O zaman zikri müdam haline erer. Çok hayırlara nail olursunuz. Tabi dervişlik demek sadece zikir demek değildir. Dervişlik demek Resulullah'ın sahabesi gibi olmak. Resulullah'ın ile ahlaklanmak, Kur'an-ı Kerim'in ile ahlaklanıp tam müslüman olmak demektir. Onun için tam müslüman olursunuz. Namazları evvel yapıklığında kılın. Farz namazları cemaatle kılın. Hanımlar evinde kılsınlar sabah ve yasın namazlarını camiye kılma beyler özellikle gayret etsinler. Harz namazlardan ayrı Allah'ın sevdiği namazlar vardır. Onları da kılsınlar. Mesela sabah namazından sonra güneş doğup yarım saat 40 dakika geçinceye kadar zikir ve fikirle meşgul olup bir namaz kılınır. Buna işrak namazı derler. Güneş şarkıdan doğduktan sonra kılındığı için. Bu namaz çok sevaptır. Onu kılın bir haç ve ömre sevabı var. Rızkınız bol olur, feyziniz çok olur. Efendim, çok hayırlara erersiniz. Sabahla öğlenin arasında duha namazı da vardır. 10'da, 11'de, 12'de. Duha namazında kılın. 4 rekat 8 rekat 12 rekat Efendimizin kıldığına tavsiyesine dair rivayetler var. 4 vekat bile olsa kılın. Akşam namazının arkasından evvadi namazı vardır. Sünnetin hemen arkasından secdeyi katlamadan devam edip Evabin namazını da kılmak lazım. O da denizlerin kötü kadar günah çok olsa bile insanın günahının aklına sebep olur. O bakımdan onu da kaçırmayın. Gece yatarken abdestinizi tazeleyin. Abdestli olarak dört bekat namaz kılmış olarak abdestli olarak yatın. O zaman melekler bütün geceyi ibadete yazarlar. Bunu da kaçırmayın. Dört. Gece uykunuzu bölüp komşuyu da biraz tıngırt atıp uyandırıp diye geçti hadis-i şerifte. Gece namazına da kalkın teclif namazı kılın. O da çok sevaptır. Pazartesi, perşembe oruçları gibi sünnet-i seniye olan oruçlar eyyamu biz oruçları filan tutun. Kandil günlerinde, Recepte Şaban'da, Zilhivce'de, Şevval'de, Muharrem'de. Oruçlar da çok sevaptır. İlim öğrenin, öğretin, Kur'an öğrenin, öğretin, İslam'ı yaymaya çalışın, başkalarını doğru yola çekmeye, hidayete ermesine çalışın. Çok sevaptır. Çocuklarınızı iyi yetiştirmeye çalışın. Hayır yapın sadaka verin, ziyafet çekin, sevaplı işler yapın, Allah'ın rızasını kazanmaya gayret edin, bu bir. Bunu yapmaya devam edeceksiniz, ömür boyu devamlı bir çalışma gayret, kazanç hırsı içinde Allah'ın rızasına uygun sevaplı işler yapacaksınız, bir. İkincisi, günahlardan kaçmaya dikkat edin, haramlardan, günahlardan sakının, takva ehli olun binahları haramlara bulaşmayın. Üçüncüsü de ahlakınızı güzelleştirin. Çünkü Allah güzel huylu olunca seviyor kulları. Dervişlik de o zaman tamam oluyor. Tarikata girdiniz girdiğiniz zaman ah! ahlakınız yumuşayacak, güzelleşecek, kalbiniz temizlenecek, efendimiz, fikriniz, fikriniz de aşkınız, şevkiniz artacak. Allah'ı seven, Allah'ın sevdiği tatlı dilli, güleç yüzlü, olgun, kamil bir müslüman olacaksınız. Kötü huyları atadan olmaz. İyi huyları almadan olmaz. Huylarınıza da dikkat edin, geliştirin, güzelleştirin. İyi huylarla içinizi, dışınızı bezeyin. Bu da tamam. Şimdi, her biriniz bir Fatiha, üç günü vallaha okuyun, duanızı yapın. Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim inne allazina yubayi'una kes inma yubay'una Allah yedun vahha kav aydihim ala bu ayeti kerime sadakallahu azim, peygamber efendimize beyat edenlerin çok sevap işlediklerini Allah'a beyat etmiş olduklarını Allah'ın sevdiğini ecri azim vereceğini ama ahdine sadık olmayanlar da cezalanacağını bildiriyor. Siz de bize bir imtisap edince, tabi Peygamber Efendimizin asrı değil bu asır. Onun için böyle bir kimseye beyat ediliyor. Gene Allah'a beyat etmiş olduğunuzu bilin. Bunun sevap olduğunu bilin. Allah'ın yolunda daim olun. Bu sevaplı ibadetleri, taatleri yapın. Günahlardan kaçının. Allah'ın sevgili kul olma, çalışın. allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in yolundan ayırmasın. Ahdine sadık vefalı kullar eylesin. Allah'a söz verdikten sonra sözünden döndürmesin. Allah yolundan ayırmasın. Tarikatın inceliklerini, esrarını, güzelliklerini tatmayı, öğrenmeyi nasip etsin. O manevi hayatın esrarını öğrenmeyi, arif kullar olmayı nasip eylesin. Aşkullahu muhabbetullah. içi Allah yerleştirsin. huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmanızı Cennetiyle, cemaliyle, müşerref olmanızı nasip eylesin. Şimdi soruların cevapları. Memleketimizden iki hanım iltesap etme arzularını kabul edilmesini istirham ediyorlar. Tamam. Kabul ettiğimizi söyleyin. Arada gelsinler bizi de görmeye devretesine, Şimdiden zikirlere başlasınlar. Bir hanım da çocuğunun olması için dua bekliyor. Allah hayırlı evlatlar ihsan etsin. Hastalarımıza şifa versin. Çocuğu olmayanlara hayırlı çocuklar ihsan eylesin. Kısmeti olmayanlara hayırlı eşler ve hayırlı yuvalar kurmalarını nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. Çok mücadele etmeme rağmen nefsime ve şeytana yenik düşüyorum. Zor durumdayım. Şeytana ve nefsime yenik düşmemek için dua eder misiniz? Tabii dua ederiz. Şeytana ve nefsiye yenik düşmemek için çareler de vardır, onları da yapmak lazım. Bir kere abdesti gezmek lazım, bu bir çaredir, şeytan insan yanına sokulamaz. Zikir vazifelerini yapmak lazım, bu çok önemlidir. Sonra ufak tefek kusurlardan, günahlardan çekinmeyi, nefsi istese bile yapmamaya, egzersiz yapmayı, alıştırmaya başlaması lazım. Böyle küçük küçük çekinmeler, kendine hakim olmalar, kendisini kuvvetlendirir ve bir günahtan Allah rızası için vazgeçen insana Allah ibadetin zevkini, şevkini verir. O zaman çok daha efendim güzel bir şekilde kulluk yapması mümkün olur. Yani demek ki bu vaziyetten kurtulmanın çaresi takva imiş. Takva ehli olursa, takvaya riayet etmeye çalışırsa o zaman Muhafazak olur. Sıkıntı içinde bundan bir kimsenin rüyasında müslüdün edile kendisine zaten Allah'ın tarafından şu ayetin okunduğunu görmesinin yorumu nedir? Nillediğine, nillediğine ahsenül hüsna ve ziyade Nillediğine ahsen, nillediğine ahsenül hüsna ve ziade. Melal yer hakkı vücudunun katırı melal Evet bu. Yani iyi insanın ibadet eden insanın Allah tarafından takip edileceğini, az ibadetine çok mükafat vereceğini ve Allah'ın lütuna ereceğini, kıyamet gününde yüzünün ak olacağını, efendim ma mahcup olmayacağını efendim gösteren bir işarettir. Güzel bir rüyadır. Allahu Teala hazretleri efendim sıkıntısını izale edecek inşallah sabredince sabrı cemilin karşılığında eceli cezil alacak demektir. Vade ile eşya alınır mı? Alınır. Vade ile satış İslam'da yasak değildir. vardır. Vadeli satış mümkündür. Sizin izninizle Allah dostlarını ziyaret edebilir miyiz? Başka tarikattan da olsa. Tabi iyi insanlar ziyaret edilir. Başka tarikattan da olsa biz de ziyaret ederiz. O minnimli mümini bir ziyareti başka tarikatlardan olması mani değildir. Yapılmalıdır, güzeldir, tavsiye ederiz. Yalnız iyi seçmek lazım. Hakiki insanı seçmek lazım. Yanlış seçiyorlar bazen. Bazıları da huzur oluyor, yalan yanlış sözler söylüyor. Böyle sahtekarlardan da mümkün olduğu kadar kendisini koruması lazım dün anlattılar mesela böyle gösterişli, camşaplı, cümbeli, sarıklı, külahlı vesaire filan ama kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplar kibirli olduğunu gösteriyor. Yaptığı iş kıybet. E, kıybet Kur'an-ı Kerim'de yasak. Müritlerde telkinatı yalan yanlış demek ki doğru bir şey değil. O zaman öyle bir kimseyi ziyaret edilir şeye sebep olmaya lazım yani. Kendisinin feyizinin Kaçmasına sebep olmaması da lazım. İyi insanı diyalet edebilirsiniz. İyi insan olduğunu iyice anlamak şartıyla. Hocam, Müslümanların zulüm altında olduğu bu devirde bütün Müslümanların tek yumruk halinde bir çatı altında birleşilse ve sade gayri Müslümanlardan sade Müslümanlardan değil gayrimüslimlerden Müslümanlardan da zengin olan var tek yumruk halinde olsak uygun beyin nasıl ki gayrimüslimler birbirine yardım ederse biz de etsek. Şimdi başka cemaatten bir kardeşimiz, diğer cemaatten bir kimseye selam verip geçmekle yetiniyor. İşte böyle hep bir mecliste olsak, tek başımız olsa daha isabetli olmaz mı? Daha temkinli olmaz mıyız? Güzel, temenni edilen bir şey Müslümanların birlik ve beraberliği arzu edilen güzel bir şeydir hepimizin arzu ettiği bir şeydir. Hatta kimse de bunun aleyhinde bulunmuyor. Ben bunun aleyhinde bulunan bir insan görmedim. Ama herkes diyor ki benim çatım altında topladım. Birleşelim tamam, iyi güzel. Benim çatım altında. Doğru mu? Değil. Hak, hakkın çatısı altında birleşecek. Hak yolda birleşecek. Çünkü batılla, batıl yola gider bir insanla birlik doğru olmaz. Cemaatten ayrılmamak lazım. O zaman tefrika oluyor. Hayır, cemaat kalabalık demek değildir. Cemaat hakla cem olmak demektir. Hakla beraber olmak demektir. O zaman İbrahim aleyhisselam tefrika yapmış olurdu. Kavmi bir tarafa gitti, kendisi bir tarafa gitti tek başına. O zaman Musa aleyhisselam tefrika yap yapmış sayılırdı. ekseliyet kralının tarafındaydı, kendisi azamlıktaydı. Kalabalıkta değildir, kişinin haktan yana olmasındadır. Asıl cemaat odur. Yani ben bir kişi olsam, tek başıma, haklı olsam, haktan yana olsam, ben cemaatim, Türkiye'nin 55 milyon öteki insanları da yanlış yolda olsa, ben onlara uyumasam, tek başıma kalsam, bir başıma, şimdi ben tefrikada değilim, onlar tefrikada. Neden? Onlar haktan ayrılmışlar, ben hakla beraberim. İbrahim Aleyhisselam hakla beraber, Karşısındakiler haktan ayrılmış, tefrikacı. Bu çok önemli. Yani hak ile, hakikat ile, doğru hüküm ile beraber olmak lazım. Ekseriyet. Anket yaptın, herkes plajı istedi. <gülüyor> Oturdun, istişaret, sünnet, meşveret etmek lazım. Ne yapalım ey cemaati Müslüm'ün bugün? Ekseriyet. Yani 999 kişi hocam bugün Büyükada'da plaja gidelim dedi. Hakkılar. Bir tane de başına bir adam çıktı. hocam olur mu? Camiye gidelim dedi. Hangisi haklı, hangisi haksız? Hakkı söyleyen, camiye gidelim diyen haklı, o cemaat ötegiden keplikacı. Onun için hakla birleşmek önemli. Batılda birleşmek olmaz. Bunu bilir. Esselamu Aleyküm ve Aleyküm Selam. Efendim, geçenlerde gördüğüm bir rüyada, bizim cemaatimiz, siz başımızda olduğunuz halde arz kürenin bir yerine güzlenmiş Kur'an-ı çalışıyoruz. Çünkü dışarıdaki insanlar Kur'an'ı yer etmek istiyorlar ve açlıkta kedi ve köpek yiyorlardı. Hayır demin inşallah. Yani buna benzer çok rüyalar görüyoruz. Elhamdülillah yolumuz Peygamber Efendimiz'in yolu olduğundan işaretler lehimize. Allah bizi yolundan Efendimiz'in sünneti semiyesinden ayırmasın. Böyle kedi köpek eti yeme durumuna efendim çirkin şeylere düşürmesin. Çok şükür halimiz Elhamdülillah allah Teala Hazretlerine karşı huşu nasıl elde edilir? İtaat etmekle. Emrini tutacaksın. Huşu demek boyun bitmek yani boyun vermek demek. Kabul demek yani. Yoksa böyle yapmak demektir. Çözüm bir demek. Böyle yapıyor gene gidiyor, rakısını içiyor. Olmaz. Bazı böyle çok tatlı dilli sarhoşlar vardır. Allah gidersin. Ne sohbeti tatlıdır ama içkisinden vazgeçmiyor. Çok da böyle filozofane konuşuyor. Olmaz. Huşu Allah'a boyun bitmek teslim olmak, munkad olmak demektir. Yani, evet, eyvallah, tamam, dinliyorum demektir. İtaat eden kimse onu elde eder. Efendim, gazletten kurtuluş ve gözü yaşlı olmanın yollarını izah eder misiniz? Gazletten kurtuluş için Allah'a sık bile günahlardan tevbe etmek, günahlardan kesilmek lazımdır. Ve, efendim, oruç tutmak fayda verir, zikrullah fayda verir. Efendim, o zaman e, oruç tuttuğu zaman mideti boşaltığı zaman gözü yaşlanmaya başlar. Müslümanlar ekonomik açıdan güçlü olmaları için neler yapmalıdırlar? Sermayelerini birleştirmeli, güçlerini birleştirmeli, büyük meyzeseler kurmalı. Volkswagen firması çok kuvvetli bir firmaydı Almanya'da. Efendim, Bütün Almanya'nın otomobilinin çoğunu iman ediyordu, her yere ihraç ediyordu. Gitti Audi firmasında satın aldı. Gitti efendim ee, Suko da firmasında satın aldı, gitti bilmemlerle de, hanecilerle filancilerle de, de ortaklık yaptı. Mercedes firmasıyla gitti efendim, Fransa'nın bilmem hangi firmasıyla ortaklık yaptı filan. Herkes daha güçlü olmak için sermayesini birleştiriyor. O halde Müslümanların da çepe ufak kefen işlerden kurtulup büyük çapta planlı işler yapması lazım. Biz sizin için tabi böyle şeyleri düşünüyoruz. İnşallah mesela bir e, sermaye şirketi kursak e, tasarruflarınızı orada değerlen e, oraya yatırsanız bizde çeşitli karlı atılımları e, yaparken oradan sermaye alsak böylece sermaye şirketine ser verilse küçük tasarruflar birleşmiş olur efendim değerlenmiş olabilir siz kendiniz aynı işi yapan başka kimselerle birlik ve beraberlik içinde şey yapabilirsiniz efendim işinizi büyütebilirsiniz. Bu da mümkündür. Buna benzer şeyler ile tabii ekonomik bakımdan güçlü olman çalışın. Ekonomi konusunda dergilerde yazdım. Din düşmanlarının imalatını, malını, malzemesini almayın, kullanmayın. Çok önemli. Yani adama kurşun atmaktan, kıtır kıtır ensesini kesmekten daha teslim. Almayın şu gönül malını. Almayın şu hainin malını. Almayın şu İslam'a zaten edepsizin malını. O zaman beslenmemiş olacaksın, zayıflayacak sefaze. Yani onun yerine bir müslümanın, bir müminin malını aldığın zaman veya sabrettiğin zaman, efendim, elindeki tasarrufunu başka yerde değerlendirmiş olacaksın. bir kuvvet olacak o. Buna dikkat edin yani. Şeytan bir insana şehini kötü göstermek için şehin kılığına girebilir mi? Bu insanın Olabilir yani buna benzer şeyler. Mesela Peygamber Efendimiz'in suretine şeytan giremiyor. Bunu böyle biliyoruz hadisi şeriften ama bazen de rüyada peygamberimizi gördük diye bazı şeyler görüyorlar. Geliyorlar bize rüyalarını anlatıyorlar. E, peygamberimizi gördük diye ama anlattığı şey peygamberimiz değil. O zaman o kişiyle ilgili bir problem olduğu anlaşılıyor. Kendi kusuru anlaşılıyor mesela. Peygamber Efendimiz'i sakalsız, bıyıksız görüyor. Şakalı yok, bıyığı yok Peygamber Efendimiz. Bunun manası ne? Sünnetleri ihmal ediyor. Adam, rüyayı gören adam, Peygamber Efendimiz'in sünnetlerini ihmal ediyor, tırpıştırıyor. Soruyorsun, kızarıya bozarıyı hatta sünnetlere karşı bir gevşekliğim oldu filan diyor. Yani böyle bir manası olabiliyor. Birinci çocuğun hemen arkasından gelen bir çocuğu bakmak zorluğundan dolayı o çocuk aldırılabilir mi? Bunun bir zamanı söylemi diyor. Yani henüz kendisine ruh düşürülmeden, daha henüz rahimde teşekkür etme durumundayken o zaman aldırılabileceğini böyle zaruri sebeplerden söylemi diyor. Ama şey yaptıktan sonra, ruh üfürüldükten sonra, iki ay, dört ay bir zaman geçtikten sonra artık onu düşürmek cinayet oluyor. Hatta mirasa bile hesaba katılıyor o. Çocuk o şey yapacak falan diye. O bakımdan belli zamanı var. Teşekkürlerine mani olmak çalışmak daha önemli oluyor. Teşekkür etki anlaşıldığı zaman dini veya tıbbi bir mecburiyet, annenin sıhhati vesaire gibi bir şey varsa o zaman aldırtılabiliyor. Ama belli bir zamandan sonra aldırtılamıyor. Yani bu, bunun zamanı var. Fakat geçim korkusundan vesaireden keyiften dolayı şey yapmak da o da ayetlere, hadisi şeriflere aysırıdır. Öyle yapmaması lazım. Allah herkese rızkını verir. Hatta bizim bir nüfus politikamız olması lazım. Nüfusumuzu arttırıp, Müslümanlar olarak ailemizi kalabalıklaştırıp, onları iyi Müslüman yetiştirip, yani İslam'ı böylece de kuvvetlendirme çalışması yapmamız lazım. Yasin Suresini Allah bileklerimi kabul etsin diye dörden defa okumuş ve her mümin ayet de geçer defa mümin suresini okumuştum. Sabah namazlarını kılıp, kardeşimle biraz vakit geçirdikten sonra uyudum. Rüyamda Peygamber Efendimiz'i gördüm. Yine paralel diş çökmüştü. Üzerinde beyaz bir giysi vardı, yalnız yerim. Yere paralel havadaydi, elinde sünger veya başka bir cifre benzeyen bir şey ile kahverengi veya koyu bir renkli halıya sağa sola el hareketleriyle temizleme çalışıyordu. Bana da böyle yapacaksın dedi. Mübarek hayatlarını hatırlıyorum ama yüzünü hatırlayamıyorum. <gülüyor> Bu da sünnete eksikliklendir. Yani hattını göremediği zaman Resulullah'ın sünnetteki eksikliğindendir. Zatını görüyor ama hattını göremiyor. Aynı yere ben geçtim ve halının üzerindeki kırpık dişlikleri yere kırpıkları temizlemeye çalıştım. İlk hareketimde beceremedim. İkinci hareketimde tersiniz oldu. rüyamda Peygamber Efendimiz'i e görüşüm doğru mudur? Doğrudur. Eğer doğru ise Cenab-ı Hak'tan beklediğim mesaj ne olabilir? Bana anlatılmak istenen nedir? Rüyamın yorumunu yapar mısınız? Allah hala efendim kendisinin şeyinde, yaşantısında düzeltilmesi gereken şeyler vardır onları halıyı düzeltir gibi yaygın olan ömründe o hataları efendim düzeltmek için dikkat etmesi lazım. Sümed-i Sinihi'ye uygun olarak. Unutkanlıktan kurtulmak için ne yapmak gerekir diye soruyor. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh, böyle unutkanlığını şikayet etmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ona perşembe Cuma'ya bağlayan geceleri kalkıp efendim teheciz namazı kılmasını ve bazı duaları okumasını tavsiye etmiş ve buna devam etmesini tavsiye etmiş. Hafızalık kuvvetlenmiştir. Siz de öyle yapın. Peşimin doğumuna iki hafta kala kadar bir zaman kaldı çocuğum olursa ismini ne vereyim? Ebu Bekir olsun. Erkekse, kız ise efendim müklime olsun. Şonguldak'tan bir kardeşin dua istedi. Allah Müjahide ve Ahiretin hayırlarını cünnetiniz bir o kardeşimize el kilsin. Sonunda burada da bir imam arkadaşı var, kendisine sihir yapıldığından şüpheleniyor. O kardeşimize dua buyurun. Sihreden Allah'a sığın, sığın. Kıyguh Allah, kulevci bir bırakıl kadar, kulevci bir bırak bilmez. fatihah şerife ve ayet ettiğin çok çok ısın, üflesin vücuduna. Her sabah. 7 ayet ediyorsunuz ki, bir önüne, bir arkasına, bir sağına, bir soluna, bir yukarıya, bir aşağıya okusun bir de içine çeksin yedinciyi, hiçbir şey olmaz. Sohbetlerimiz ihvanımızın bundan sonra takkeli ve sarıklı olması daha güzel olmaz mı? Ey başında takkesi olmayanlar, size taş var, nikah edin. Efendim, sarık Sarıkta da tabi daha iyi olur, sarık kılman namaz yetmiş kat daha şey oluyor. Tabakat-ı Sofya dersinde herkesin kitabı olursa daha iyi olur diye şey yapıyor. Biz Cumartesi günleri şey okuyoruz, Eyüp'te Süreni Hazretlerinin Tabakat-ı Sofya'sını okuyoruz. Herkesin kitabı olsa iyi tabii. Arapça bilenler kitabı alır. Kitabı yoksa fotokopisini çeker sayfanın. O da olur. Babam esnaf. Fakat kazancını faizde yatırırdı. Şimdi bildikten bu parayla bina yaptı. Benim bu binadan miras almam helal midir? Haram mıdır? Notu. Kendisine banka faizinin haram olduğunu söylediğimiz halde kabul etmemişti, getirmeye devam etmişti. Şimdi demek ki şeyine, kazancına haram ka karıştırmış. Çünkü faiz haram İslam'da. Haram karıştırmış. O halde bu haram kazancın ayrılması lazım ve onun verilmesi lazım. Yani hayır İslami şeye verilmesi lazım düğün varmış, aşağıya düğün varmış, bir de aşağıya inmesini söylüyor. Düğün varmış, düğünle ilgili olanlar aşağıya davet ediliyor. Bir erkeğe eşinin kız kardeşi namahren nedir? Tokalaşma veya aynı odada oturmaları doğru mudur? Hayır. Tokalaşamaz da efendim. Eşinin kız kardeşi. Gerçi haramdır. İki, iki kız kardeşi nikahta tutmak yoktur ama yani şeyler bu İslami bir adet değil ve aynı odada tek başına kalmak çeşitli bakımlardan mahsurlu olduğundan Efendimiz tarafından yasaklanmıştır. Gerek gelinin kocasının erkek kardeşiyle kalması gerekse kocanın karısının kız kardeşiyle kalması tehlikeli olabileceğinden uygun değildir. Bir kadın ile bir odada yalnız mahrem olmayan bir kadınla yalnız kalması yasaklanmıştır İslam'da. 7 yaşında bir olduğunu olduğunu soruyor. Sürekli sancısı var diyor. Doktora götürdük, peşif koyamadılar. Allah şifa versin. Efendim, bazı, bazı hastalıkların böyle mahiyeti anlaşılamıyor. Şeref otuyla bal yediyesin çözüle. Çünkü Peygamber Efendimiz şeref otunun ölümden başka her derde şifa olduğunu hadisin i Şerif'inde bildirmiş. Ölümden ve ihtiyarlıktan başka. Balın da ''Fihi şifaun bin nas'' diye ayet-i kerimede şifalı olduğu söylenmiş olduğunda onlara devam etsin. Dövülsün, çörek otunu Belli miktarda 21 tanesi ayırıp besmeleyle dövüp, balla karıştırıp ekmeğine sürerekler Sabah, öğlen, akşam gelirsin. Muhterem Hocam, ben 9 yıllık evliyim. Beyimle 9 yıldır anlaşamıyoruz. Beyim 9 yıldır yatağıma girmiyor. Doğanıza çok ihtiyacım var. Şimdi bu tıpkı bir şeyler olabiliyor. Ben geçen vaadımda da söyledim. Müslümanlar evlilik hayatının vecibelerini bilmiyorlar. Kocanın karısına böyle bir ilgisizliği doğru değildir İslam'da. Yoktur böyle bir şey. Efendim hakkı var. Benim oruç borcum var. Fakat tutamıyorum. Tutunca çok halsiz ve hasta oluyorum. Fitresiz Fikresini verebilir miyim? Fiddiyesini verebilir miyim? Bir oruç için ne kadar para lazım gelir? Bir fakirin sabahla ve akşamlık gıdasıdır, oruç fidyesi. Yani e, Ramazan'da sadakayı, fırtın miktarı o miktardır. O miktar kadar verirse şey yapar. Yani bir insan sabah akşam iki defa yemek yiyebilecek olduğu düşünülür. İki yemeği nasıl yer, nasıl doyar? Ne kadar da doyar? Aşağı yıkarır beş bin lirayla mı, on bin lirayla mı normal olarak isaflı bir şekilde efendim ne kadarla doyar? Tabi bunun vududu yoktur. Çok lüksü lokantaya giderse yüz, yüz 200, iki yüz, beş yüz çok gidebilir ama bir normal üst vardır. Yani kuru kasım ile pilavla oluyorsa bu iş o da ne kadar tutuyor bilmiyorum. İşte aşağıya kadar, sanırım yirmi, otuz bin liradır herhalde. Ona göre bir şey hesaplayacak. Yani şeye bakarak Ramazan'da tespit etmen sitra miktarına bakarak çıkartabilir. İsmini değiştirmek istediğini söylüyor bir kardeşimiz. Peki efendim Abdurrahman olsun. Ben 22 yaşında bekar bir kızım. Çok zor durumdayım. Dua buyurunuz. Allah müşkillerinin hallini asan eylesin. Efendim neyse derdi bilmiyoruz. 22 yaşında bir kızın çeşitli problemleri olabilir tabi. Allah biliyor. Yardımcısı olsun. Derslerimize devam, deva, sadarımıza, şuna, borçlarımıza evlânesi versin. İsmi, kız ismi olarak saadet konulabilir mi? Manasını açıklar mısınız? Saadet ismi konulabilir. Saadet mutluluk demektir ama hem dünyada hem ahirette mutluluk demektir. Yani Allah'ın sevdiği kul olup ahirette de Allah'ın lütfuna eren bir kimsenin mutluluğudur. Sadece dünyada iyi bir koca bulmuş, iyi bir karı bulmuş, iyi bir yuva kurmuş, parası bulu yerinde, şefi tıkırında bu mutluluk değildir. Yani öldükten sonra da ahirette cennete girmeye sebep olan, ahirette de mutlu olmasına sebep olan şeye saadet derler. Bu isim mastardır aslında. Mutlu olmak demektir. Fakat Arapçada mastarlar mübalağa ifade etsin değil, isim olarak konulurlar yani masları isim olarak şöyle yapmak, böyle yapmak manasına gelen kelimeyi isim olarak verdin mi? Mübalağa ifade eder. Mesela diyelim ki e, savaşmak adını koyduk bir çocuğa. Yani Arapçada mesela cihat savaşmak demek. Savaşmak adını koyduk. Bunun manası artık ad koyduğun zaman savaşmak olmaz. Çok savaşan manasına gelir. Mübalağa manası ifade eder. Yani adam tebeden tırnağa savaşmak olmuş yani. Savaş kesilmiş demek olur yani. Saadet de yani çok çok çok mutlu demek oluyor artık. Dünyada ahirette çok mutlu manasına geliyor. Güzel. Benim ismim de Es'ab yani çok mutlu demektir. Benim isminde. Bu erkeklere verilen bir isimdir. Es'ab. Bunun hanımlara verilen şekli gibi olmuş oluyor saadet yani. Bir hanım için güzel bir isim olabilir. Bir kişinin kısmeti bağlanırsa gidip bir hocaya aşırmak olur mu? Olmaz öyle şey. Çünkü kısmetleri Allah tayin ediyor. Efendim Kısmetin bağlanması da Allah'ın takdirinin neticesidir. Onun bunun buna gücü yetmez bağlamaya. Kimse Allah bir ediyor bir rızık engelleyemez. Kimse de bir rızıktan nasibini kesti mi onu ona ulaştıramaz. Onun için bu yanlış bir düşüncedir. Allah'tan istesin. Allah hayırlı kimseyle buluştursun, hayırlı diyor ürün kurmasın, nasip etsin. Onun bunun bağlamasıyla değildir bu iş. Ama bazıları palava atıyor. Geliyor, ha senin kısmetin bağlanmış, e ne olacak? Ben sana bir mutfa yazacağım ama sen şu can cebime şu kadar para koy. Olmaz. Böyle yapıyorlar yani. istismar ediyorlar bu duyguları. Kur'an kursunda okuyorum, zihnimin açılması için dua buyurunuz diyor. Allah zihin açıklığı versin. Hıfzını itmam eylemeyi nasip eylesin kendisine bal şerbeti içmesini de ben tavsiye ederim. Bal. Balı bir bardağa koysun, karıştırsın, efendim biraz şey geliyorsa, tatlı bıktırıcı geliyorsa yarım limon sıksın, içsin. Çünkü bal enerji verir ve hafızasını kuvvetlendirir. Bir de üzüm. Üzüm yesin. Üzüm de şekeri doğrudan doğruya insanın beynine fayda verir yani. Onun güçlenmesine sebep olur kuru üzüm efendim, veya taze üzüm yemek suretiyle enerjisini arttırsın. Hocam beyin çalışmıyor. Maddi durumumuz iyi değil. Beynin çalışması için dua buyurunuz. Tabii bir adamın ev kurmuş olan bir adamın vazifesi çoluk çocuğuna gözük temin etmektir. Barındırmaktır, giydirmektir. Yemeğini, giyimini barınmasını sağlamak erkeğin vazifesidir. Onu yapmıyorsa vebal altındadır. Eğer adam, çalışmayan adam buradaysa bunu bilsin, çalışacak. Yani çarşamba pazarında bir de insan çalışabilir. Yani şimdi insan kalsa gitse buradan, hamca taşıyayım senin şeyini, hacıhan veya teyze taşıyayım dese, gene az çok bir para kazanır. Çarşamba pazarında veya akseray pazarında bir para kazanır insan. Bir şey imal eder, bir şey yapar, kazanabilir. çalışır, elinin emeğiyle geçilmesi, başkasına yük olmaması Resulullah'ın tavsiyesidir. Tabii belki kadın buraya gelen bir kadın da bey Haylan ne buraya geliyor ne çalışıyor öyle de olabilir Allah istenir yani akıl fikir versin erkek, erkeklik, erkeklik duygularını harekete geçirsin şey yapmasın Beyime bana dua duyunuz her konu için diyor demek ki söylemek istemediği şeyler filan var eh, Allah hayırlara masarilesin şerlerden korusun. İslami bir yuva kurmak için dua istiyor. Allah evlenme durumunda olan erkek evlatlarımıza veya evinde kısmet bekleyen kız evlatlarımıza hayırlı kimselerle karşılaşıp hayırlı yuvalar kurmaklar nasip eylesin. Bir kişiye büyü yapılırsa, gidip bir hocaya bozdurulursa günah olur mu? Böyle bir şey yoktur. Yani böyle bir şey yanlış olur. Kâhinlerin büyücülerin sözüne inanan Resulullah'ın getirdiği hükme asi olmuş olur diye hadis-i şerifler vardır hocam Şeyma isminin Şeyda ve Eşfe isminin manalarını mısınız? Şeyma Peygamber Efendimizin Türk kardeşinin adıdır yani güzel bir isimdir Efendim sevimli bir isimdir Şeyda divane demektir deli demektir yani Şeyda oldum aklım başımdan gitti demektir Farsçadır Doğru, güzel bir isim değildir deli demek yani çocuğa deli ismini koymuş oluyor ama bazen işte mesela Şeyda Gönül filen demiş Osmanlı şairler niye demiş? Hani o güzel kızı görmüş daha başından gitmiş, deli olmuş ondan diyor. Gönül, deli. Yani güzel değilsin değil. Eşbe Eşbe ismini ben ilk defa burada duydum. Ya bir şeyin bozulmuşu anlayamadım. Eşbe Eşbe diyor. Yani o Eşbe yani daha çok benzeyen daha yakışıklı falan gibi bir manaya belki gelebilir. Erkek ismi olabilir. Ama kız ismi olmaz. Öyle bir şey duymadım. Ümraniye'de efendim Arapça kursu çalışması başlatmışlar. Katılmam olabilir mi? Tabi insan ilimde öğrenmek için her şeye katılabilir. Bizim kardeşlerimizin devam ettiği kurslar varsa oralarda daha iyi olur. Onlara devam etmesi Annem rüyasında bir kalabalık görmüş, ben de kalabalığın içindeymişim, kalabalık benim hakkımda bir karar vermek için toplanmış, rüya anlatıyor. Bu adam büyük bir merden, bir adam büyük merdeden önde duruyor, kaldırıp sarılı bir bez parçası alıp içine okunuyor ve benim için o şahıs burada yok deniliyor. Bu işlem beş kat ve sarılı bez parçaları açılarak tekrarlandı ve yok deniliyor. Ben de bundan dolayı alıyormuşum rüya böyle. Sabah ise telefon geliyor. A tarikatının grubunun mensubu olan dersler katılmaktayım. İskender Paşa'ya bağlı olduğumu duymuşlar. Bundan sonra derse iştirak etmem, etmemeni söylediler. Bu olay beni üzdü. Buna bir anlam veremedim. Bu hareket tasvip edilebilir mi? Rüyanın tabirini rica ederim. Şimdi yani Ağat Harikatı'nın grubunun mensubu olanların dersine katılmaktaydım diyor. Yani zikrine katılıyormuş. Bu kardeşimizin buralı olduğunu, İskenderpaşalı olduğunu anlayınca demişler ki bundan sonra aramıza gelme, katılma, zikre iştirak etme. Bu doğru değildir, bidattır, cahilliktir. Çünkü Allah'ın zikri engellenmez. Sonra Müslümanlar birbirinin kardeşidir. Gelene gelme denilmez. Misafir tervenliğe de sığmaz, kardeşliğe de sığmaz, İslamiyet'e de sığmaz. Yanlış bir iş yapmışlar. Üzülmesin, öyle bir duruma gitmemesi daha iyi. Efendim, bu hareket tasvir edilecek bir hareket değil. Riyanın tabiri, efendim, e, tekrar tekrar bir şey aranıyor, onun içinde yok yok deniliyor. Efendim, bu da üzülüyor. Demek ki bir bir takım gayretler içinde olması lazım, iyi bir takım vasıfları elde etmek için çalışması lazım. Henüz istenilen durumda değil de kağıtta ismi çıkmıyor. Vakıf olan bir şadırlağından abdest aldıktan sonra nur üzerine nur olsun diye tekrar abdest almak haram mıdır? Hayır, bizim memlekette su sıkıntısı yoktur. Ama abdest üzerine abdest almak yani bu manada anlamlı değil. Abdestliyken gidip abdest tazelemek daha şey olur. Yani mesela abdestli namaz vaktine vakit var. E biraz eskimiş abdesti gidip tazeleyip taze abdest alması daha iyi ama bir abdest aldı, ustun başında bir daha abdest saldı, bir daha abdest saldı. Bu makbul bir şey değil yani. Makbul olan, haricelenmesi öteki türlü. Kula bir hıyasla anlatıyor. Sizi bir mescidin içerisinde ağabeyim ile beraber gördüm. Tevzü besmanı çekerek. Yani rüyada bizim bulunduğumuz bir yerde efendim birisi çıkmış abuk sabuk bir şeyler okumuş biz de düzeltmişiz böyle şey olmaz filan diye o da anlamamış okuduğu ayet gibi ama ay ayet değil yalan yanlış biz çıkartın bunu demişiz bu neye de deler deler diyor demek ki yani böyle dini hizmet yapıyor gibi görünen bazı kimseler grubun içinde ama aslında yapmıyor efendim işte onun oradan hariçte olduğunu gösteriyor Bir üstte bir başka rüyasını, yeşil bir elbise giydiğini, kazak giydiğini, efendim gökyüzünde Esma-i Hüsa'dan El-Gaffar isminin yazıldığını görmüş. Demek ki o el ismine müdavemet müda edecek. Allah günahlarını affetsin diye. Peygamber Efendimiz her sabah Allahümmeğfirili ve sub aleyye innike entet tevvaburrahim diye yüz defa söylermiş. Allahümmeğfirili ve sub aleyye innike Rahim. tevvaburrahim. Allahümmeğfirili, yarabbi beni mağfiret eyle ve sub aleyye. Bana tevbe ihsan eyle, teveccüh eyle inekente rahim çünkü sen tevvab ve rahimsin manasına <gülüyor> böylece o da tevbesini veya ya raffare zülüb infirlenâ diyerek tevbe ve istiğfar eylemeye devam etsin İskender Paşa hakkında kısa bilgi verebilir misiniz ya da bilgi edinebileceğimiz bir kaynak var mı? İskender Paşa 2. Beyazıt'ın en sadık vezirlerindendir Toku Beyazıt, Fatih'in oğlu 2. Beyazıt'ın veziridir. Bu camiyi yaptıran İskender Paşa komutanlarındandır. İtimatlı komutanlarından, vezirlerinden olduğu için kendisi İstanbul'un dışına gittiği zaman bu mübareğe emanet eder bir şehrin yönetimini. Demek ki e, has, halis, güvenilen, itimatlı bir kimseymiş. Trabzon'da da bu tarihlere yakın bir İskender Paşa Camii var. Belki Trabzon'a da gitmiş çünkü Fatih İstanbul'u aldıktan sonra Trabzon taraflarını da fethetmişti. Oralara da efendim, Rum Pontus İmparatorluğu yok etmiş, fethetmişti. Oralara da böyle camiler filan yaptırmış. Demek muhtelif yerlere hayrahtı, hasenatı olan itimatlı mübarek bir zat ki asırlar geçtikten sonra hocamız gibi bir zat caminin cemaati kesilmişken, kurşunların çalınmaya çekilmeye başlamışken buraya imam tayin ediyor. Ondan sonra o mübarik zatın nice nice defalar duasına masal oluyor. Efendim içinde camisi genişiyor, büyüyor, canlanıyor. İstanbul'un en faal camilerinden birisi haline geliyor. Nice nice hayırlar, ibadetler, faaliyetler yapılıyor. Bunlar da bu zatın bir manevi mazhariyeti olduğunu gösteriyor. Hocamız nereye gitse orada hatmi ve yani yaptıktan sonra dua ederken Salat ve neşayizimizin adını zikreder arkasından arkasından İskender da dua ederdi. Yani Ankara'da da olsa, Konya'da da olsa bu İskender Paşa'yı unutmazdı. Ben de imrenirdim bu adama. Yani Allah Allah filan diye böyle bir şey demek ki. Ben Haris Muhlis bir tembethi öğrenciydim. özellikten uğurduğum duymazdıklar nasıl kurtulabilirim? Çareleri nelerdir? diyor. İmam Bezali'nin ihyasının üçüncü cildini, dördüncü cildini okusun, okusun dört ciltlik. Orayı güzelce bitirsin. Madem bu kadar hadis muhlismiş, iki, iki cildi bitirsin bakalım biraz şey yapsın. İmam Hatip Lisesi öğrencisiyim diyor. İki kağıt birbirine benziyor. Şimdi polisafiyeti yapalım. Kağıtların evadı birbirine benziyor. Yazı ve müreklet de aynı. Demek ki aynı şahıs. İk ucu bulduk. Bu şahs imam hatip lisesi öğrencisi. Adi bir lisem belası. Hüsnün pek sağlam değil diyor. Hüsnü nasıl sağlamlaştırabilirim? Nasıl kuvvetlendirebilirim? Her şey hüsnüme kolay gelmiyor ve bana verilen zekayı pek kullanamıyorum. Bunların yolları nedir? Bunların yolu günahlardan kesilmektir. İnsan günahlara bulaştıkça, haramlara baktıkça, yasak işleri yaptıkça hafızası zayıflar ve çeşitli böyle sıkıntılara düşer takvadır çaresi. Yani günahlardan kesilmez, haramlardan elini eteğini çekmektir. O zaman düzelir. Yolu güzel yoldur. Çünkü ilim öğrenme yoluna girmiş. Gençtir. Düzelme ihtimali vardır. İşin başından düzeltilmesi sonradan ağaç yaşayan eğildiği için yapılmasından daha kolay olduğundan Allah gayret versin. İyi olur inşallah. Sohbette kadınların karar verme konusuna değindiniz. Günümüz hakimlerinin karar vermesinden biraz bahsetseniz memnun oluruz. Bir defa kanunlar İslam'a aitdir. Bu durumda hakimin işi iyice zorlaşmaktadır. Bizi aydınlatırsanız memnun oluruz. Tabi emellem yakın dima elzeli Allah. Allah'ın emrettiği akdamı uygulamayan, onunla hükmetmeyenler kafirdir, zalimdir, fasıktır diye Kur'an-ı Kerim'de ayet terimeler vardır. Allah'ın hükmünü icra edecek. Tabi. Hakimlik sadece mahkemede hakimlik değildir. İki insan arasında hakem olmak da bir hakimliktir. Hak, orada da hakkı söylemesi lazım. Orada hür olarak söyleyebilir insan. Bir de bugün dindar kardeşlerimiz var. Hukuk fakültesinde okuyorlar. Hakim oluyorlar. Savcı oluyorlar. Avukat oluyorlar. Tabi onlar da Müslümanların problemlerinde onlara yardımcı olmak, Çalışmak niyetiyle olunca iyi niyetle ecir sevap kazanırlar. Evet üç kişi sizleri rüyada görmüş sizden ders almak istiyorlar efendim bir kişi de rüyada görmüş tespit vermişsiniz tamam onlara bizim demin bahsettiğimiz miktarlarda zikir yapmalarını tembih edin kabul ettiğimi söyleyin organ bağışı caiz midir değil midir bazı şartlarla caizdir yani organı alınacak şahsın rızası olması lazımdır hayatı bitmiş olması lazım. Ölmeden efendim, e, orasını burasını alıp dağıtmak. Tam böyle kanunen ölmeden kimse bir şey yok diye organlarını yağmalamak bile doğru değildir. Ama hayattayken de bazen bazı kimseler organlarını bağışlayabiliyor. Mesela fedakar bir anne çocuğu yaşasın diye bir böbreğini aldatıyor, ona bağışlayabiliyor. Bu fedakarlığa dayanıyor. Olabilir kendi hayatı bir böbrekle de devam edebilirmiş diye birisini veriyor olabilir. Bir Kur'an-ı Kerim meali, Türkçe meali, abdestsiz okunabilir mi? Okunursa teyizi bereketi ne kadar olur? Radikal arkadaşlar abdestsiz okunur diye tedbinde bulunuyorlar. Radikal arkadaşlar fakir değildir. Biraz zıfır arkadaşlardır. Efendim, yani bu iş böyle radikallikle kafası, kendi kafasından hüküm vermekte hiç olmaz. Dini dini emirlerin ciddiyeti vardır. Hazreti Ömer Efendimiz bu diyor ki, böyle şey olmaz. Eğer ben aklımla, mantığımı yürüterek meshetmek düşünseydim, ayağın üstünü değil altını mesheterdim. Çünkü tozlanan altıdır. Ama Peygamber Efendimiz üstünü meshetmeyi tarif etmiş. Efendim O tarzda yapılıyor. Yani dini ahkamda hele fakih olmayan bir insanın iştahada kalkması çok büyük eneksizliktir ve e, hatta şairin birisi galiba veya alimin birisi diyor مَنْ تَفَقْقَهَا bir فِكْهِمْ فَهُوَهْ هِمَارُمْ yani fıkıh bilgisi olmadan ahkam kesmeye kalkan eşektir diyor, uzun kulaklıdır diyor yani. Öyle şey olmaz, yani din oyuncak değildir. Büyükler ne demişse, ilmahali açsın, hoca sakallı Ömer Nasûr Bilmen hoca var, alimler var, fakirler var. Ona göre hareket etsinlerdir. herkes. Ömer Nasiye hocamız diyor ki abdestsiz tutulmaz. Meal bile olsa tutulmaz. Dinli kitaplarına hürmet etmek lazım. İçinde ayet, hadis bulunan şeylerin abdest olması lazım. Tarikatta bir insanın abdesti gezmesini tavsiye ediyor. Yani la yenesuhu illen mutahherun. Bu Kur'an-ı kerime temiz olmayanlar el süremezler diye ayet-i kerime var. Gerçi bu ayet kelimenin çeşitli tefsirleri olabilir ama fıkıh alimlerimiz abdestsiz tutulamayacağı kaidesini incelemişler bu konuyu söylemişler. Örgisi ne oluyor? Arapça bilmez, Kur'an-ı bilmez, tefsir bilmez, hadis bilmez. Efendim radikal İslamcı. Ben öyle çok radikal İslamcı kimseleri biliyorum. İse mezunu veya üniversite mezunu, mühendis veya bilmem ne falanca olmaz böyle şey. Bu iş oyuncak değildir. Din, iş, din ilmi hiç oyuncak değildir. Kendi reyli ile Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden cehennemde yerini hazırlasın diye şey var. Yani kendi gücüyle olmaz bu işler. Bir şer'i delile fıkhi bir mesnede dayanması lazımdır. İşte adam...